Bir baba çocuklarından habersiz diğer çocuğuna malından verebilir mi? Bu doğru olur mu demişler. Şimdi bir insan sağlığında kendi malını istediği gibi harcayabilir. İsraf etmemek şartıyla, haram olan alanlara harcamamak şartıyla malını istediği gibi harcayabilir. Yardım edebilir, bağışta bulunabilir. Ancak çocuklarına bir yardım yapacaksa, Çocukların arasında ayrım yapması doğru değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, اِعْدُلُوا بَيْنَ اَوْلَادُكُ فِي الْعَتِيَةِ Bağışta bile olsa çocuklarınızın arasında adaletli olun diyor. Şimdi adaletli olmak, adalet kelimesi eşitlik anlamına geldiği gibi dengeyi, denge anlamına da gelir. edil kelimesi edil adalet kelimesinin, köküdür. Yani denge demektir. Şöyle düşünelim. Şurada bir kilo demir var. Bir kilo pamuk var. Yani bir kilo demirle bir kilo pamuğun tarttığınız zaman ikisi aynı olur ama kabladığı hacim aynı olmaz. Şimdi sizin iki çocuğunuz var diyelim. Birisi işi iyidir. Geliri iyidir. Übürü de işte asgari ücretle çalışıyor. Karını ancak doyuruyorsa, siz bunlara ikisine de diyelim ki eşit veriyorsunuz. Eşit ver, yani ikisine de aynı yardım yaparsanız bu eşitlik olur, adalet olmaz. Şöyle örneklendirelim. bir oğlunuz var, hakimdir, işte altı bin lira maaş alıyor. Bir oğlunuz vardır, bir ya da asker ücrette çalışıyor, bin üç yüz alıyor. Sizin de paranız var, iki oğlunuza yardım etmek istiyorsunuz. İkisine de beşer bin lira verirseniz bu eşitlik olur ama adalet olmaz. Yani o az alan in, e, çocuğunu da biraz daha fazla verebilirsiniz. Ama öbürünü de hiç görmemezlikten gelmeniz doğru değildir. E, bir babanın, diyelim ki hepsi çocukları, ekonomik gücü aynıysa, onlara mutlaka dengeli, eşit yardım etmesi gerekir. Bir evladı diğerinden ayırmaması gerekir. Özellikle e, kız çocuklarını ayırmamak gerekir. Bugün Anadolu'da maalesef <gülüyor> Müslüman ana babalar, ee, mal mal varlıklarını erkek çocuklarına veriyor, kız çocuklarını yok sayıyor. Bu İslam'a uygun bir şey değildir, kesinlikle yanlıştır. Büyük günahdır, kulak küslemektir.